Baş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Yeni bir deney bakterilerin kayaları toprağa dönüştürdüğüne dair kanıt buldu. Bilim insanları uzun zamandır mikroorganizmaların kayayı toprağa dönüştürmede yer aldıklarına inanıyorlardı. Ancak süreç bir laboratuvarda gözlenemeyecek kadar yavaş gerçekleştiriyordu. Bunun üzerine araştırmacılar kuars Diorit adı verilen hava koşullarına dayanıklı bir kaya ile İşe başladılar ve bozunumu daha da hızlandırmak için toprakla iyice sıvadılar. 30 ay sonra steril tutulan numuneler keskin, pürüzsüz kenarlarını korurken bakterilere maruz kalanlar düzensiz ve çukurlaşmış olarak görünüyordu. Demek ki bakteriler kayayı toprağa dönüştürebiliyor. Ege Çevre ve Kültür Platformu EgeCep Aydın'daki je sondajlarının yani jeotermal enerji santrali sondajlarının patlamasıyla şirketin faaliyeti durdurulmuş olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğinin ortaya çıkması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hukuksuz sondaj çalışmaları kastedilerek Aydın Valisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Şirketler bu cesareti nereden buluyor sorusu yöneltildi. Efeler ilçesine bağlı Yılmaz köyde jeotermal santralde 1 Mayıs tarihinde sıcak su patlaması meydana gelmişti. Köye 100-200 metreye yakın alanda 160 derece sıcaklığındaki su patlamanın ve tazzini etkisiyle fışkırmış ve etrafa hidrojen sülfür gazı yayılmıştı. Rüzgarın etkisiyle yayılan sıcak sular çevredeki incir bahçelerine zarar vermişti. Daha sonra santralin devam eden yargı süreci nedeniyle mühürlendiği ve çalışma yapmasının yasak olduğu ortaya çıkmıştı. Avrupa Birliği milletvekilleri yaptıkları açıklamada, Koronavirüs salgınının bloğun uzun dönemli iklim hedeflerini yumuşatmaması gerektiğini söylediler. Avrupa ekonomik bir gerileme ile karşı karşıya şu anda ve hükümetler ekonomilerin çökmemesi için nakit para akışını hızlandırıyor. Avrupa Komisyonu ise iklim hedeflerini geri çekmeme taahhüdünde bulundu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Birliği'nin yeşil düzeni kullanarak bloğun ekonomik iyileşmesini sağlayacağını söyledi. Avrupa Birliği Milletvekilleri bloktaki yüksek karbonlu bölgelerin fosil yakıtlardan uzaklaşmasına yardımcı olmak için planlanan 7,5 milyar euro değerindeki adil geçiş fonuna yani Just Transition Fund İngilizcesiyle dair bir tartışma kapsamında geçtiğimiz gün 2050 hedefini ele aldı. Parlamentonun fona dair tartışmalarında Çek Milletvekili Alexander Vondra, Salgın nedeniyle 2050 iklim hedefinin ertelenmesini önerdi. Ancak hedefin ertelenmesi fikri parlamentoda tartışılmasına rağmen destek bulmadı. 705 Avrupa Birliği milletvekilinin 432'sini oluşturan parlamentodaki en büyük 3 siyasi gruptan milletvekilleri 2050 hedefinin korunmasına destekledi. Macaristan Milletvekili Sandor Ronai Kimilerinin koronavirüsün ekonomi üzerine etkilerinden ötürü bu hedefi ertelemek istemesini anlıyorum. Ancak bana göre bu salgın Avrupa'yı işi düzenini temel alarak ekonomilerimizi dönüştürmek ve yeniden inşa etmek için bir fırsat dedi. Sevindirici bir haberle devam edelim. İspanya'nın kuzey batısının az nüfuslu bir bölgesinde 150 yıl sonra ilk kez boz ayı görüldü. Ayı Galicia'nın Orense bölgesindeki Invernadero Ulusal Parkı'nda Montana o Morte yani dağ ya da ölüm filminin çekimi için kurulan kamera tuzakları tarafından görüntülendi. Bölgede kurtlar, geyikler, vahşi domuzların yaşadığı biliniyordu. Ancak uzun bir süredir hiç bozayı görüntülenmemişti. Park görevlileri ayının Sierra del Corel dağlarından geldikten sonra kışı parkta geçirdiğine inandıklarını söyledi. Koronavirüs salgınında önlemler gereği insanların evlere kapanmasıyla çok sayıda hayvanın sessizlik ve insan etkisinin olmayışı nedeniyle daha rahat hareket ettiği biliniyor. Boz ayının da kış uykusundan uyandıktan sonra insanların ortada görünmemesinden cesaret alarak ormanlık alanda ortaya çıktığı sanılıyor. Almanya'daki Renn nehrinde su seviyelerinin son yağmurdan sonra keskin bir şekilde yükseldiği ancak kargo gemilerinin nehrin bazı kuzey kesimlerine tam yüklü olarak geçmesinin mümkün olmadığı, sığ kaldığı belirtiliyor. Kuraklığın ardından nehir Nisan ayının sonunda normal seviyelerinin çok altına düşmüştü. Geçen haftaki şiddetli yağmur nehrin büyük bir çoğunluğunun tekrar normal su seviyesine gelmesine yardım etmişti ancak şirketler Renn'in Köln çevresindekini Alanın hala çok sığ olduğunu söylüyor. Sığ su ise gemi operatörlerinin navlun oranlarına ek ücret uygulaması ve kargo sahipleri için maliyetlerin artması anlamına geliyor. Bir rica ile programımızı sonlandıralım. Virüsten korunmak için evlerimize kapandığımız şu salgın döneminde ihtiyacımız olan doğru bilgiye hızla ulaşmamızı sağlayan Ve içimizi ısıtan Açık Radyo var. Açık Radyo 25 yıldır dinleyicilerinin desteği ile yaşıyor. Ancak bu yılın bir özelliği var. Programcıların, çalışanların ve dinleyicilerin buluştuğu dinleyici destek projesi salgın koşulları nedeniyle canlı değil. Ama yine de destek olabiliriz. Açıkradio.com.tr adresine gidip program destekçisi olun yazısına tıklayabilirsiniz. Yarın yine birlikte olmak dileğiyle esen kalın.